Kardeşlerim, muazzez müminler gençler bir ordu gibidir umut olurlar ya da bir bomba olarak milletin hayatında patlarlar yağmur gibi toprağa düşer hayat verirler veya düştüğü yere bir bomba tesiri yapar orayı helak ederler felakete dönüştürürler orduyu Hazırlarsanız, silahı varsa, milleti korur, milleti muhafaza eder. Eğer ordunun hazırlığı yoksa, silahı yoksa, koruyacak aletleri, edevatı yoksa, donanması yoksa, filoları yoksa, o ordu o milleti bir hezimete, bir esarete sürükler. Gençlik de böyledir. Eğer anneler, babalar, alimler, arifler, çocuklara, gençlere, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı anlattılarsa, ilim, irfanla onları donattılarsa o milleti korurlar, o milletin geleceğe ait umudu olurlar. Bir baba düşünün, çalışıyor akşam evine ekmek getiriyor, çocukların sayısı artıyor, fakat geleceğe dair endişeleri var. Yaş ilerliyor, eskisi kadar çalışamayacak, çocukların nafakasını nasıl temin edecek, fakat evde büyüyen delikanlılar var. Delikanlılar babanın umudu Yarınlarda o aileyi o çocuğa o delikanlılara Oğullarına emanet edecek Oğul babanın yarınlara dair umududur Bir anne düşünün Kızı var Hayallerini onun hayatında buluyor Onun hayatında gerçekleştirecek Dişini tırnağına takıyor Kızının yarınları için çalışan anneler görürsünüz Anneler için o kız çocukları yarınlara dair umuttur delikanlılar gençler de milletin umududur milletlerin umududur kardeşlerim iki asırdır bir felaketten diğerine savrulan alem-i İslam'ı düşünün. Müslümanları düşünün. Kadınları, mazlumları, yetimleri, mağdur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetini, ümmet kadrosunu düşünün. Son bir asırda ise, tarihinin en karanlık günlerini yaşayan bu mazlumların umudu gençlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın gençlik kadrosuna bakıyorlar. Sana bakıyorlar. Arakan'daki kadının umudu sensin. Halep'te evi yakılan, yıkılan yarına dair senden başka umudu kalmayan kadının geleceği sensin. Allah Teala'ya tevekkül ediyor. Onlar gelecek diyorlar. Ümmetin, mazlumların, mağdurların, zindanlara atılan yüz binlerin, Allahu Ekber diyenlerin ebabil kuşu sen olacaksın. Millet dağlara çekilmiş. Millet han hanuma yapma yarışına düşmüş ona mahkum olmuşlar öyle bir zamanda Kabe'yi, Medine'yi, Kudüs'ü ümmetin mazlumlarını kadınların namuslarını koruyacak ebabil kuşu sen olacaksın Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna girersen bunu yapacaksın ya umut olacaksın ya hezimet olacaksın Batı gençliği onun için hezimet olacak çünkü onlar da hezimetti hırsız yetiştirdiler Afrika'yı Asya'yı soyan katiller yetiştirdiler o hırsızlarla Berlin'i Londra'yı New York'u yaptılar Onlardan sonra da hırsızlar yetiştiriyorlar. Onlar da dünyayı nasıl sömürecekler? Bir uçak kalkınca havaalanından nasıl o haraca bağladıkları dünya sistemi gereği her kalkan uçaktan ne kadar haraç alacaklar? Sistemlerini, bilgisayar ağlarını, internet sistemlerini ona göre kurmuşlar. Hırsız babaların, hırsız çocukları onlara özenenler zavallıdırlar. Yarın Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri adalet mahkemelerini kurunca bugün dünyayı yönetenler New York'ta olanlar eskisi yenisi gideni geleni adalet mahkemesinde yargılanacak sorgulanacak ve hüküm sizin yeriniz saray değil sizin yeriniz Afrika'yı, Asya'yı dünyayı sömüren ''Hırsızların, katillerin yeri zindandır'' diyecekler. وَالسَّارِكُوا وَالسَّارِكَتُوا فَقْدَعُوا اَيْذِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالَمْ مِنَ اللّٰهِ Kur'an'a Hakim'i okurken bu ayet seni titretecek, seni yerinden kaldıracak, Afrika'yı, Asya'yı aç bırakan, Irak'taki petrolü alabilmek için, Musul'da, Alem-i İslam'da oyunları kuran, çocukları yetim bırakan, bu katilleri İslam mahkemesinde sorgulama idalin emelin umudun yoksa yok olacaksın kardeşim. Buradan bakacaksın. Allah'ın bu ayetini tatbik edeceksin. Onların saraylarına bakan. Gündemini onlara göre teşkil edene aldanma gafil olma bunlar hırsız yarın İslam gelecek İslam mahkemelerinde onlar Berlin'in Londra'nın New York'un saraylarından alınacak zindanlara koyulacaklar belki müebbet cezalara mahkum olacaklar Kardeşlerim gençlik insanlığın umududur kuran kelim Kerim bize peygamberlerin hayatında, peygamberlerin dünyasında babalar gençliği nasıl yetiştirecekler, nasıl anne, nasıl baba olacak onu anlatır. Tarihe baktığınız zaman, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hayatına baktığınızda anneler, babalar neyi istedilerse çocuklarından nasıl bir gelecek arzuladılar, bunun gereğini yaptılar. Bunun için çalıştılar, bunun için yoruldularsa Allah Teala onlara o çerçevede nesiller, o çerçevede gençlik ihsan etti. Ummu Süleym radıyallahu anh'a, oğlu Enes'i aldı, Peygamber aleyhissalatu vesselama geldi. Ya Resulallah dedi, Medine'yi teşrif ettiniz, adamlar yardım ediyorlar, sırtlarında taş taşıyorlar, para getiriyorlar. Bense Müslüman olduğundan dolayı eşinin terk ettiği bir kadınım, Enes'ten başka, yavrumdan başka bir şeyim yok. Ben de Enes'imi, evladımı versem, İslam'a hizmetkar olsa, kabul eder misin Ya Resulallah? خَادِمُكَ <gülüyor> enes, Ya Enes İslam'ın, Enes sizin hizmetkarınız olsun Ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam'ın baş öğrencilerinden oldu. Buhari okurken, Müslim okurken Enes bin Malik radıyallahu anh efendimizin Allah Resulü aleyhisselamdan rivayet ettiği hadisleri okuyor. Fakihler onun Allah Resulü aleyhisselamdan rivayet ettiği hadislerden hüküm çıkarıyorlar. Hükümleri o hadislerin üzerine bir kısmını ondan gelen hadisler üzerine bina ediyorlar. Neyi istiyorsanız Allah Teala onu verecek. Hansa vardı. 40 yıl kardeşini ağlamıştı 40 yıl Arap'ın en büyük kadın şairlerindendi. Müslüman olduktan sonra hayata bakışı değişti 4 tane oğlunu Kadisiye Muharebesi'ne gönderdi. Bunlar yolunda kahraman olsunlar ya da şehit olsunlar ya Rabbi dedi. Kadisiye Muharebesi'nden sonra Hazreti Hansa radıyallahu anha'ya dört tane oğlunun şehadet haberi gelince ellerini kaldırdı. Elhamdülillahillezî razakani bi katli evlâdi. Yavrularımın şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun dedi. O kadın kırk yıl kardeşini ağlamıştı. Dört tane evladını Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağını sancağını korurken kaybetmişti. Fakat şimdi o kadın Allah'a hamd ediyordu. Yani bu yolda çocukları, gençleri yetiştirmek için babaların gayreti sayı neredeyse Allah Teala ona göre bir gelecek ihsan edecek. Ertuğrul Gazi kalktı, Doğu Roma'nın dibine geldi. Söğüt'e yerleşti. Osman Gazi orada durdu. Biz buradayız ya Rabbi. Küçücük bir beyliyiz. Şu kadarız. Ama küfürle hesaplaşmaya geldik. Sayımız az fakat Kudüs'ü korumak için buradayız. Mekke'yi, Medine'yi korumak için buradayız. Sayımız bu kadar. Ama biz Kur'an'ı hakimi okuduk. Kem min kaliletin galabet fiyetin kesire bi iznillah. Senin iznin, senin fermanın, senin yardımın, nusretin olursa azla çoklara meydan okur Ya Rabbi Ertuğrul Gazi'nin çocukları Doğu Roma'nın surları dibinde Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini korumak için burada çocuklarıma nesillerime zaferler ihsan eyle diye dua etti Allah yolunu açtı kardeşlerim Kur'an-ı Hakim de peygamberlerden bahseder ''Onlar yarınlara çocuklarını hazırladılar. Hazırlarken neler söylediler? Evin olacak, ev kuracaksın. Ya da evde yarınlara hazırlamaya dair üzerinde sorumluluk olan çocukların var.'' Alin var, Ömer'in var, Fatıman, Zeynep'in var. Hazreti Zekeriya'dan bahsediyor. Ve inni kif tul mualiy mi varai? Ve kane t murati gaqr? <gülüyor> ve kane t murati gaqran? ve yerisu min Ali Agub. Ya Rabbi. Arkadan gelenlere güvenmiyorum. Amcamın çocuklarına güvenmiyorum. Onlar sana ihanet ederler. Wa kanatim muraati aqira. Eşim de kısır ya Rabbi. Yaşım yüze dayandı. O da kısır. Çocuğumuz olmuyor. Feheb li milletenke veliyyen yarisuni ve yarisu min ahli Ya'kub. Nübüvvete, İslam'a, imana varis olacak. Bu yola sahip çıkacak. Bana bir evlat ihsan eyle seni ya Rabbi. Soyum devam etsin diye istemiyorum. Yolum devam etsin diye istiyorum. Sana yeryüzünde secde edecek müminler kalsın diye istiyorum. Hunalike daa Rabb, "Bana bir nesil kederli bir zırıf ver." "Sen duayı "Ya Rabbi tertemiz imanlı bir nesil ya Rabbi fena dethl melaiket ve Mihrab." Gece yarılarında mihrapta namaz kılıyor, yalvarıyor, ellerini kaldırıyor. Hayırlı bir nesil Allah'ım diyor. Fenadetul <gülüyor> melaiketu meleklerini de <da> ediyorlar. diyorlar. <gülüyor> ve huwa qaimun yusalli fi'l mihrab. Mihrapta namaz kılarken iste. Oturdun kadede tahiyyatı salli bari okudun onlardan sonra iste. Fenadetul melaiketu ve huwa qaimun yusalli fi'l mihrab. Allah'a yubeşşiruke biyahya Yüze geldi Saçları ağırdı Artık kemikleri onu taşımıyor Fakat melekler ona müjdeyi veriyorlar Allah'a yubeşşiruke biyahya Musaddikan bi kelimetin minallah Allah'ın şeriatını doğrulayan Onu yaşayan Onu hayatına tatbik edecek Yahya'yı sana müjdeliyor Melekler müjdeliyorlar Adını doğmadan koyuyorlar. Yahya olacak, hayat verecek, daralacak insanlar. Yarına dair daralacaklar. Daralan alem-i İslam gibi, daralan kadınlar gibi, daralan yetimler gibi. Ya Rabbi! Onlar saraylarda yaşıyorlar, biz zemheri gecelerinde, çadırlardayız Allah'ım. Çadırlarda olamayanlar var, yolların kenarlarında Halep'te geceleyenler var. Daralacak onlar fakat sizin duanıza Allah'ın ihsan ettiği çocuklar. Onlar adı Yahya olacak, kendileri Yahya olacak. Daralan yüreklere hayat verecekler. En Allah'a yubşiru Yahya, musaddikan bi kelimetin min Allah. Allah'ın şeriatını doğruladıkları halde o halde gelecekler o halde kalacaklar o halde yaşayacaklar namaz kılarken İyyâke na'budu ve iyyâke nesa'in sadece sana ibadet eder sadece senden yardım isteriz Ya Rabbi demişlerdi onlar Allah'tan başka sığınak, barınak Tutama kabul etmeyecekler. Hiçbir sistemin, hiçbir nizamın önünde, zalimin önünde eğilmeyecekler. Onlar Kur'an-ı Hakim'e bütün varlıklarıyla ittiba edecekler. Kardeşlerim, ne istiyorsanız Allah Teala size onu ihsan edecek. Bir baba düşünün, oğlunu 6 yaşında Sibyan okuluna gönderdi. Orada Kur'an-ı Hakim'i öğrendi. Peygamber aleyhisselatu vesselamın hayatına dair hadis-i şerifleri o çocuğa öğrettiler. Kızınıza, oğlunuza öğrettiler. Eve geldi yemek yiyorsunuz. Kaşığı ağzınıza koydunuz. Baba dedi, ''Bismillah.'' Peygamber aleyhisselam yemeği bismillahla başlardı. Allah'ın adıyla başlayacaktın. Semadan yağmuru indiren, o buğdaya toprakta hayat veren Rabbimin adıyla başlayacaksın. Bismillah ya da birkaç kaşık aldın besmeleyi unuttun Bismillah evvelehu ve ahirehu başında sonunda Bismillah nerede hatırlarsan baba orada Bismillah diyecektin eşiniz sofrayı hazırladı önünüze getirdi Dünden kalan bir yemek vardı. Evinizi İslam okuluna çevirmişti. Gelen kadınlar var. Onlarla sohbet yapmışlardı. Vakit bulup da o güne yemek hazırlayamadı. Dünden kalan yemeği dökerse ve külü veşrebü vela tusrifü israf olacak. Yiyecektiniz, içecektiniz. Fakat israf edenler Allah'ın emrine asi olurlar. O da bu emirden korktu, titredi. Dünden kalan yemeği sofraya getirdi. vela tusrifü İsraf İtiraf etmeyin emrine iktidar etti evde işiniz. tam yemek önünüze kondu konuşmaya başladınız Be kadın diyorsunuz, evde duruyorsun, yemek yapmaktan başka senin ne işin var ki? Neden akşam eve geldim, yeni bir yemek sofrada yok diyordunuz, 6 yaşındaki yavrunuz söze girdi Baba dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne ne getirirlerse Allah resulü ya yerdi ya da başka bir yemekle meşgul olurdu. Ma'aba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'amen qattu. Asla Peygamber aleyhisselam bir yemeği küçük görmedi, hakir görmedi, kusurlu kabul etmedi Peygamber. Arzuluyorsa yediler. Eğer arzu etmiyorlarsa başka bir yemekle, ekmekle meşgul oldular. Sofradan kalkıyorsunuz lavaboya doğru gidiyorsunuz ki 6 yaşında Fatıma peşinizden geliyor. Baba sofradan kalkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Doyuran, yediren, içiren, bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun Baba bu kadar nimeti var eden, Rabbime hamd etmeden neden sofradan kalktın? Mideni almış olsalardı sofraya oturamayacaktın Allah sana el ayak vermeseydi bu rızıkları kazanıp evimize soframıza getiremeyecektin Elhamdülillah neden Rabbime hamd etmeden neden sofradan kalktın baba diyecek eğer hazırlıyorsanız yarınlarda çocuklar umut olacaklar ya da kardeşlerim peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı tanımayan çocuklar geçenlerde bir yerde oturuyorum bir delikanlı babasının yanına geldi babası ona bir şeyler söylememi istedi söze başladım babası da araya girdi babasına sesini yükselti وَلَا تَقُلْ لَهُ Kardeş Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki babana üf bile demeyeceksin öyle babalar bilirim ki çocuklarıyla aynı mecliste oturmak istemezler söze nasıl başlayacak babasına nasıl hakaret edecek öyle babalar bilirim ki kızları sokakta yürürken onların mağazalarının ya da iş yerlerinin önünde geçerken eteklerinden açık başlarından yakalarından dolayı Ya Rabbi Beni huzuruna al da kızımın sokakta bu halde gezmesini bundan daha fazla görmeyeyim. Takatim mecalim kalmadı bu manzarayı. Bundan daha fazla seyretmeye diye ağlayan babalar bilirim. Sen adetul melaiketu ve huwa qaim wa huwa qaimun yusalli fil mihrab an Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah salihin Eğer Zekeriya gibi olursanız soyunuz devam etsin diye değil yolunuz devam etsin diye Allah'tan nesiller istiyorsanız bunları Hazreti Muhammed aleyhisselamı anlasınlar onun nizamını anlasınlar yüreklere Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı taşısınlar onu istiyorum onu niyaz ediyorum ya Rabbi diyorsanız Cenab-ı Hak o evladın özelliklerini anlatıyor Kur'an-ı Hakim'de Yahya olacak okula gönderdiniz ama önce Kur'an-ı Hakim'i öğretmiştiniz önce Peygamber Aleyhisselam'ı sofraya otururken neler söylerdi eve girerken ne söylerdi çıkarken ne söylerdi Oğlunuza kızınıza onları anlattınız. Başörtüsü aldınız. Peygamber Ali Aleyhisselam'ın ricası Fatma dediniz. Zeynep dediniz. En güzelinden aldınız. Okula gitti. Arkadaşları bakıyorlar. Yürüyüşüne bakıyorlar. Diyorlar ki babalarına, Fatıma ne kadar güzel oldu baba. Bana da Fatıma'nın örtüsünden alır mısınız? Haliyle kızınız, oğlunuz, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı, onun dinini, onun hakikatini anlatıyor kardeşlerim. İkinci özelliği, ve seyyiden, seyit olacak, efendi olacak, girdiği yere şekil verecek, şekil almayacak bir yer, Orada parti düzenlemişler. Yıl sonu mezuniyet partisi. Dansa kalkıyorlar. Meydan yerinde bir oğlunuz var. Adı Yahya. Yahya yüreklere hayat veriyor. Allah'a isyan etmeyin diyor. Bu kadar nimeti veren Rabbinize nanköllük etmeyin. Ve seyyiden... Efendi olan, girdiği meclise, girdiği topluma hayat veren, yöneten, yönlendiren Sıbıkat Allah yüreklere, okula, fabrikaya, iş yerine, başkan olunca, vali olunca, kaymakam olunca, hakim olunca, esnaf olunca, mühendis olunca, girdiği yere, yüreklere Allah boyasını vuran bir evlat yetiştirdiniz. ''Ve seyyiden ve hasuran'' Diğer özelliği ise mahsur, korunuyor, şeriatla korunuyor, evleniyor ama zina yaklaşmıyor, şeriat koruyor, yiyor, içiyor fakat israf etmiyor. Konuşuyor, minberde, kürsüde ya da Allah Teala ona konuşma özelliği vermedi, hal diliyle konuşuyor, hal diliyle Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlatıyor fakat Gıybet etmiyor. Onun bunun ırzına dilini uzatmıyor. Gözünü uzatmıyor. Vahasuran, korunan evlatlar yetiştirdiniz. Yahyalar yetiştirdiniz. Kardeşlerim, hayata şuradan bakınız. Şuradan mutala ediniz. فَعَلَمَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّ Her şeyden önce Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür 5 yaşında yavrunuza bunu anlattınız Fatıma'ya Muhammed'e bunu öğrettiniz sonra okudu alim oldu okudu mühendis, okudu doktor, okudu kaymakam oldu fakat başta marifetullah var Allah'ı biliyor evladınız İman etti evladınız. Peygamber aleyhisselamın şeriatına yoluna ram olan bir evladınız var. Sonra makam sahibi oluyor. Marifetullah, iman birse makam onun yanına gelen sıfır. Zenginlik onun yanına gelen diğer sıfır. Sağlık onun yanına gelen diğer sıfır. Eğer başta bir varsa, iman varsa sıfırların bir kıymeti var. Bir sıfır olursa on. 2-0 olursa 100, 3-0 olursa 1000 olur. Başta bir varsa, marifetullah varsa, Yahya gibi yetiştirdiyseniz makamın, mevkinin, rütbenin, zenginliğin bir kıymeti var. Fakat başta iman yoksa, yetiştirdiğiniz evlat vali olur ama katil olur. Vali olur ama zalim olur. İman yoksa, ahiret şuuru yoksa, zengin olur. Ama zenginliği size yarın yük olur. Başta iman varsa, marifetullah varsa bir makamı olur ya da olmaz. Dünyada da, ahirette de o çocuklar babalarından, ailelerinden, milletlerinden yük alırlar. Kardeşlerim, babalar, anneler, evde çocuklarına marifetullahı, imanı yüreklerine aşılarlarsa dağılan parçalanan, alem İslam'ın yükünü alacak Nurettin Zengiler, Fatihler, Salahaddin Eyyubiler ya da o orduda nefer olacak Ulubat'la Hasanlar evlerinizde yetişecek. Eğer babalar, anneler çocuklarına makam sahibi ol, paran olsun, hanların, hanumanların olsun, babanın servetini daha ilerlere götür yavrum diyor, başına marifetullahı koymadılarsa... 5 yaşında masum gözlerle çocuklar babalarına annelerine bakarken onlara Hz. Muhammed aleyhisselamı öğretmedilerse o çocuklar zengin olacaklar belki makam sahibi olacaklar fakat mazlumların yükünü almayacak yük olacaklar Muhammed aleyhisselatü vesselam ashabıyla insanlığın yükünü alan nesiller yetiştirdi bu ümmet 12 asır, mazlumların, yetimlerin yükünü taşıyan kahramanlar, devlet adamları yetiştirdi. kuran Hakim, babalar neye dikkat edecek, mazlumların, yetimlerin yükünü alacak, çocukların özellikleri neler olacak ve onları anneler, babalar, İslam okuluna çevirdikleri evlerinde nasıl yetiştirecekler, onun usul ve esaslarını tayin ediyor. Babalar, Anneler, delikanlılar ya Yahya olacaklar ya da bu hezimeti ağlayan gözleriyle seyredecekler.